Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın Alp. Evet yeni yılın ilk spor programında... E, ...olağanüstü, sürreal bir ortam içinde... ...gerçek üstücü konuşmaya başlayacağız. Neresinden tutacağım bilmiyorum. FIFA'dan yeni açıklamalar... ...Şike konusunda... E, Belki şeyden başlamak iyi olabilir bu Hakan Şükür'ün milletvekili seçildiği halde Lig TV'de yorumculuğa başlaması olayı çok ilgi çekici. Onunla başlayabiliriz belki. Yani şöyle düşünüyorum hani mecliste işe yaramayacak bu adam bari yollayalım da futbolu anlatsın diye mi düşündüler acaba? Çünkü kürsüde meclis kürsüsünde tek gözüktüğün şu ana kadar genel yemin töreni de üç, üç kez gözükmüş öyle bir bilgi geldi bize. Öyle mi? Üç evet. mü? Üç genel kurulda toplam 3 kez katılmış. Anladım. Ha değil genel kurulda 3 kez katılmış evet. ama kürsüde bir kere gördük hani bir e, değil mi herhalde kürsüye bir değil. kere mi çıktı acaba yemin için? Evet. Belki olabilir. herhalde evet yemin için Kür... çık... o çık <gülüyor> o, o yemin için çıkmak zorunda değil mi? E, tabii bayağı bir olay oldu. Yerinden yapamıyorsun yemin <gülüyor> yani. Top sektirerek şöyle falan <gülüyor> <gülüyor> yerinden. Ee, hatta hmm, hangi konuda bir konuda görüşü alınmıştı Büyüklerin bilir demişti ya. Evet. Hmm. Evet. Şike meselesini sanıyor. Hani sanki yani çocuğun zaten asıl işi bu değil der gibi başbakanın izin aldım diyor meclise gönderdiler. şey Lik TV gönderdiler. E başbakan'dan izin alması pek yeterli olmayabilir herhalde bu memlekette bildiğim kadarıyla hala bazı kanunlar yürürlükte. E Milletvekili. Onları canım şimdi onları yani şey yapmayalım böyle polemik yaratmayalım yani detaylı yapmayalım gidip başbakandan <gülüyor> e, izin veriyor. Ya tabii ben futbol ve hani bir spor değil söz konusu olan Türkiye'nin yani bir ülkenin belki de en önemli kurumu olması gereken. E, yasama organının üyesi olan biri, e, hani çok sorumluluğu yüksek bir görev yapıyor. E, üstelik de gelir git git yani, gelir sağlayan, yüksek gelir sağlayan başka bir şey yapabilir mi? Asıl konu bu tabii. Tam Çünkü da şey, pardon sözünü kestim. Tam da şey konusu konusu tartışılırken bence haksız yere ama bu benim kişisel görüşüm. Milletvekili maaşlarının ve emeklilik ikramiyelerinin artırılması konusunda ciddi bir tartışma varken e, tutup e, gayet oldukça dolgun bir ücret karşılığında bir milletvekilinin sunuculuk televizyonda yapması e, akıl alır iş değil hakikaten herhalde. Yani. Üstelik de yasama çalışmaları sürerken yani Ankara'da meclis görüşmeler var aynı saatlerde Hakan Şükür Lig TV'de yorumculuk yapıyor. E, bu, yani bu şöyle olsa yani mesela para almasa yani, ...sembolik ücret alsa... ...ve meclisin tatilde olduğu yaz aylarında... ...dünya kupası yorumlasa... Ben, ...çok ben, bir şey demezdi belki... Bilki olarak engel, bence o da kabul edilemez... ...yani daha he, önce örneklerini he, he, bu, de hatırlıyorum... Evet. ...yanılmıyorsam bir Muharrem İnce ile ilgili... ...bir fizik dersi vermiş... ...ve ona Hı -hı. engel olunmuş... Yani fizik dersi, ...ücretsiz Parti. olarak fizik dersi vermek istemiş... ...istemiş tamam. ve izin verimi... ...bir de Hurşit Güneş yine... Partisi'nden ...gene ee, ücretsiz olarak... Belli konularda hmm. Ders vermek istemiş Bunlara engel olunmuşken Bu akıl alır iş değil doğrusu Ve kendisi şey demiş Bence etiğe uygun diye tarihe Düşecek bir laf etmiş. Yani etik meselesin, e, etik meselesi <gülüyor> evet. hakim o konularda da. Etik meselesinin evrensel bir konu olduğunu birisinin söylemesi lazım Hakan Şükür'e. Yani e niye başbakan izin verince olmuyor mu? Subjektif şey etik diye bir şey hiç duyulmamıştır ama belki bu o zaman da gelmiştir. Yani etik ahlak <gülüyor> evrensel ilkelerle <gülüyor> ilgili bir şeydir. Dört ciltlik eseri varmış. Dünyada yasama organları ve yasama organları üyelerinin meclis dışı çalışmaları diye. Dört <gülüyor> ciltlik eseriyle. Karşılaştırmalı. Evet vicdanen rahatım demiş. Başbakan <gülüyor> ee, da yasal sorun yoksa yapabilirsin demiş. <gülüyor> şimdi şey, herhalde buradaki yasal düzenleme meclis iç tüzünde midir? Yani evet. Etikseyin dışında bir yasal düzenleme vardır muhtemelen. Mutlaka. Yani o evet. Kesinlikle vardır. ve Hatta hı. Burhan Kuzu Anayasa Komisyonu'nun başkanı olan Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili de zaten milletvekilliği düşer, düşer diye bir uyarıda evet, bulunmuş gördüm. Hı hı. sabah gördüm bugün. Evet. Diğer gazlarda da vardı. Evet, öyle bir açıklama. <gülüyor> Bu soru ama öyle bir açıklama yapmadık falan diyordu. Her zamanki Burhan Kuzu tavrıyla. Ama ben ee, televizyonda e... gördüm ya. Evet öyle ha, söyledim, anladım. Evet yani hani şey yani ben o anlamda söylemedim a mi Çünkü... yok televizyonda sen, çok televizyon izlemedi. izlemediğim için izlediğim <gülüyor> zamanları hatırlıyorum yani o <gülüyor> <gülüyor> yani tabii, bir problem o ee, şeye dair yani e, hani bir kamu görevi yapıyor çok önemli bir kamu görevi yapıyor ben de mesela milletvekillerinin Başka iş yapmana hiç gerek kalmayacak bir maaş almaları kanaatindeyim. Yani evet. daha yüksekte olabilir. Ben de demin onu takip e, Ama başka hiçbir şey yapmasınlar. Yani evet. sadece o işler arasınlar yoğun çalışsınlar e, bizim için. Çünkü Onun de, için de, zaten. çok ilan bir kamu görevi yapıyorlar. Siyaset yapsınlar diye o yüksek, yani yüksekte He, değil. Işte, Hayır adı üstünde vekil. Yani İki. orada vekaleten orada. O vekilliği temsil görevini gerçekleştirmek üzere oraya seçiliyor. Ve onun için de maaş alıyor. Ama... E, yani o bir bonus işte değil. Görevi... İhmal edip e, şey yapmasın. E, bu işi yapması gereken Saatlerde ayda 150 bin e, Dolar Lira öyle bir rakam geçti Liraya bir e, başka bir şey yapması tabii çok garip İkincisi de şu Lig TV yılı 10 yılı 11 yılı oluyor galiba hatta 11 yıl olmak üzere 2012'ye girdiğimize göre 11 yıldır Türkiye Ligi'nin Süper Ligi'nin yayıncısı ve Yani yorum yapacak başı kimse yok mu Bu ülkede Allah aşkına Mustafa İran'a transfer olunca ya da baş... muhtemelen <gülüyor> evet. onun da sebebi maddi sebepler. Lig TV'de bir e, mali sıkıntı var yani. Para kazanamıyorlar. Eee satışları düşük. E, Türkiye futbolu futbolundaki durum sebebiyle. Ama hani atılıyorum ona yorumcu da gidince başka yorumcu yok ülkede. Ha hani yorumcular da şöyle zaten. Ya bir tekin sektör oluyor ama onlar e, sadece yeni bir takım bulmadıkça yani takım bunun ayrılıyor çünkü evet, evet. televizyonda ee, demek ki e, bağlayıcı bir şey yapmaları lazım ee, hakikaten başka bir yorumcu bulup işte Mustafa Deniz ile bir buçuk saatin idare ettiler hmm, ama onu başka bilmem on yani ayrıca Hakan Şkurd şey bir yorumcu da değil iyi bir futbol yorumcusu da değil çünkü Süyaso buna dokunmadan yorum yapmaya çalışıyor çok steril bir stili var hani ee, parlak fikir çıkmıyor maalesef kendisinden. Bir televizyon program yorumcu olarak hani donuk, ekrana göre olmayan birisi, tüm şeyin dışında milletle iletişim kurmasını. Yani ben televizyonda öyle birisini görmek istemiyorum doğrusu. Sen yani televizyon canlı hareketli ve o da dinamik olmak zorundasınız. Sen onun sağdaki kişinin tam tersi bir duruş sergiliyor orada büyüklerim daha iyi bilir duruşu sergiliyor evet bu bu olacak işti yani o zaman başbakanında eski günlerine dönüp mesela bazı camilerde paralı vaazlık yapması filan gibi bir şey olur bu imam hatip me. Maçlarda da oynayabilir futbolculuğu da var. Evet. Maçlarda da oynayabilir. E, olacak işti yani. Evet bu böyle. Yani şey i̇şte, yani... de düşündüm hani dünyadan da ıı, yani örnek aklıma gelmedi doğrusu. Muhtemelen şu kesin olmuştur. Neden yani aklımıza gelmeyen bir ülkedeki ya da Avrupa'daki bir ülkede bir programa mesela bir bakan konuk olmuştur ama bir program ama Sürekli bir yasam organı üyesinin üyesinin bir bakanın tutum programında paralı yorumcu olması. Bu örnek bulamadım yani. Hani belki de vardır. Ya bunu, yok demeyelim. Bunun tartışılabilmesi bile ya. abes yani. Yani hakikaten bunun üzerinde konuşuyor olmaktan bile hafifçe hicap duyuyorum. Neyse yapmak <gülüyor> zorundayız işimiz bu olduğuna. Peki öbür şike meselesi gündeme tekrar gelir gibi oluyor neden? Şöyle futbol Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi işimizden çıkamadı. Ee, bunun üzerine aslında bence doğru bir kadar ee, genel kurulu toplamaya karar verdi. Olan üstü genel kurulu yapıyorlar. 26 Ocak'ta sanıyorum. Demek ki işte yaklaşık 3 hafta sonra. Ee, ve genel kurulda e, herhalde e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yönetmeliğinin e, bazı maddelerini değiştirmenin e, karar alınması e, isteniyor. Asıl madde de 58. madde. Yani şikayet ve Teşvik ile ilgili madde. Yani yönetim kurulu maddi ben değiştirmeyeyim. Sorumluluk benim üzerinde kalmasın. Hani daha geniş bir futbol ailesi karar versin bunun üzerine diyerek. Genel kurul kararı aldı. Hani prensip olarak doğru ama burada daha önce de konuştuğumuz Futbol federasyonu Genel Kurulu'nun temsili yapısı sorunu gündeme geliyor. Çünkü genel kurulda çok büyük oranda profesyonel futbol temsil ediliyor. Herhalde işte 200 70-80 potansiyel üyesi var. 50 kadarı amatör futbol veya profesyonel futbol dışındaki kesimleri kesimlerden. Yani profesyonel futboldan gelen delegeler hmm. eğer büyük çoğunlukta aynı fikirdelerse istedikleri kararı çıkartabilirler zaten. Evet, 230'e 50 yenik başlıyorlar yani. <gülüyor> evet. Tabi hani sadece Süper Lig yok. Süper Lig'in üyesi daha fazla. On sekiz çarpı yedi kulüp başına zaten yirmi yüz yirmi altı ediyor. İşte birinci indiğinizde biraz daha az, iki ve üçte biraz daha da az. Ee, çok ağırlıklı bir şey yapısı var. Geçen İngiltere'deki e, mesela futbol oradaki futbol federasyonun yönetim kurulu yapısına bakarken e, orada da bir değişiklik istiyor mu? Değişiklik şöyle yani e, üye sayısı galiba on bir. Fransa profesyonel futboldan iki üye var yönetim kurulunda. <gülüyor> Evet. Biri Premier Lig'den, biri de Futbol League'ten. Yani 11'de 2. Başkan başkana dahil 11 rakamına. E yani profesyonel futbolun herhangi bir şey yani ande oynayabilir orada bir şey impoz etmesine imkan yok. Bizde ee, yönetim, biz yönetim kurulu tamamen zaten şöyle. Hani iki üye Galatasaray'a yakın. iki üye Fenerbahçe'ye, işte biri Trabzon'a. Trabzon'a bir üye davet edilmediği için başkan bozuk atıyor. Falan böyle zaten yönetim kurulu. Hani sokuyorsunuz kulüpler denge. <gülüyor> Ortamı sağlanıyor. Şimdi dün de e, Kulüpler Birliği Vakfı toplandı. E, Süper Lig'deki 18 kulübün üye olduğu vakıf ve e, işte genel kurulu için bazı tavsiye kararları aldı ama kulüplerin arasında da e, biraz fikir ayrılığı var. E, Galatasaray kulübü maddenin değişmesine yani yaz aylarından beri karşı gözüküyor. Muhtemelen genel kurulda karşıya kullanacaklar. Trabzonspor şu ana kadar yaptığı açıklamalarda karşıydı. Ordu Spor ve Bursa Spor'da. arada karşı görüş belirlediler. Dünkü toplantıda da Ankara gücü. Ee, pek yani o maddenin değişmesinden yana değilmiş gibi bir tavır aldı. Ankara gücünün mağduriyeti ayrı. Önceki yönetim döneminden gelen ciddi borç sorunları var. Ve alacaklı futbolcular tek tek anlaşmalarını feshettiler ama şu andaki kulüp başkanı futbolcuların anlaşmalarını feshetmesi için başka kulüpler tarafından gizli gizli teşvik edildiğini Sürüyor. O yüzden o tüm diğer kulüpleri <gülüyor> bozuk atıyor. Ama yani tam bir birlik yok anonim kadarıyla. Yani dün bir tavsiye kararı çıksa da e, tavsiyeden çıkan şey ise şu. Sanki 58. maddede e, söz konusu olan şike ve teşvik gerçekleşmişse küme düşme uygulamasının sürmesi. Ama teşebbüs düzeyinde kaldıysa küme düşme yerine... E, puan filmi daha doğrusu evet yani puan filmicis aslında. Belirlenmiş yönde bir değişiklik yapılması. <gülüyor> evet. Çok yani e, hakikaten absürditenin doruklarında gezinen bir çeşitli bu e, şeyleri, konularda absürdite üzerine bir çalışma yapan bir ülke burası. Çok. Evet, yani öntem. bu aslında 2005-2006'ya kadar böyleydi zaten. Buna Hı. yakın bir e, yani Dönüştürülmesi istenen e, şekline yakın bir e, disiplin maddesi vardı. E, teşvik biriminde mesela teşebbüslerde sanıyorum ki düşünme yoktu. Teşvik birimine ceza bu kadar alır değildi. E, sonra maddeler aralaştırıldı. E, profesyonel futbol disiplin kurulu yönetmeliğinde. Ki bu işin sportif tarafı. Yani e, ceza yükümlülüğü olmayan tarafı. Onun da hani Belki arada uygulanan takımlar var 3. Lig'de ama hani gözden urak küme düşülen takımlar var Futbol Federasyonu tarafından bu sebeple. Ama hani Süper Lig'de uygulanmadığı için etkisini bu zamana kadar görmemiştik. E, tabii şimdi de şu yanı var. E, UEFA her hafta bir açıklama yapıyor. İşte, e, kendi ülkeçi daha doğrusu ulusal uygulamalardan disiplin soruşturmalarından Futbol Federasyonu sondur vesaire. Ama biz hep gözümüz üzerinde bu işin. Dün de bir açıklama yapmışlar. Ee, son uyarı diye. Haber de var. Ee, bir bildire indirmişler. Türkiye Futbol Federasyonunun bu ciddi konuyla ilgili gerekli yaptırımları uygulayacağına inanıyoruz. Hani UEFA. UEFA söylüyor bunu. UEFA'nın açıklama Web sitesine indirmiş. Mutlaka bir bir kere yaptırım istiyorlar. Bir şekilde. Ay, ee, şimdi ne yapacak peki? Türkiye dışarıdan baskı geliyor. Yani, Boykot uygulasın UEFA'ya. Evet. Yani şeyin onu da zaman dile getiriyoruz. UEFA'nın ve FIFA'nın bu ülkeler üstü, kontrol durumu çok garip. Her şartta. Ama evet. hani şu andaki mevcut durum tut konusunda e, her ülkeye baskı yapabilecek şeydeler. Güçteler. İstişenin başına geleni biliyorsunuz. Sion e, Yasaklı transfer döneminde transfer yapıp üç sene önce oyuncuları oynattığı için e, Avrupa kupalarından edilmesi gerekiyordu. Buna rağmen katıldı. UEFA Siyon'u kupadan attığı gibi e, İstişçe Futbol Federasyonu'na e, bir sert bir uyarı yayınlayarak e, Siyon'un puanlarının silinmesini istedi. Ve uygulanmadığı takdirde İstişçe'yi tüm uluslararası e, karşılaşmalardan menedicini duyurdu. İşte İstiş önce söylenir gibi oldu. Sonuç sonuçta Sion'un 36 puanı silindi bu sezon. Eksi 5'le lige devam ediyorlar. Eksi 15 galiba. Eksi 5'le. 31'den 5 puanı ama eksi 5'e düştüler. Evet. E, sonuçta Sion'da küme düşebilir bu durumda. Yani bu sezon kesin küme düşecek tabii. Kesin... Oyuncular teker teker ayrılmaya başladılar. Hani sezonun geri kalanından umut kalmadığı için. İstitçe'de 10 e, takımlı e, bir lig oynanıyor. Hani ülkenin boyutuna göre normal ama dört devreli. Yani her takım biri 4 dört yüz on otuz altı maç. Hmm. Ee, i̇lk iki devre bitti, işte uzun bir kış arası var orada. Şimdi i̇kinci devre başlayacak ama herhalde Sion'un pek e, ligde kalma mood yoktur bu şartlar altında. Yani hani İsviçre, işte onların ev sahibi falan pek dinlemediler yani şeyi. E, Ve bu durum mu? İsviçreli değil mi? Alman. Benim. Evet, İsviçreli. Ama ne işte o, kendi, bu iki kurum kendi otoritelerini ve iktidelerini korumak için bazen çok sert davranabiliyorlar. Şimdi FIFA'da dün bir açıklama yapmış. E, 2011'de Türkiye'deki, İtalya'daki, Yunanistan'daki e, şike olayları yüzünden futbolun itibarı çok zarar gördü. 2012'de bu, bu işin üzerine daha sert gideceğiz. Hmm. Bu, bu da yalnız dikkatini çekmek istediğim bir husus var. Hatırlatmak istediğim. FIFA'nın başındaki e, Platini ne millet? Fakatki plater işi Çelik. Uefa'nın Uefa'nın başka e, Fransa'ya da boykot uyguluyoruz öyle değil mi? Uefa'nın muhatap almıyor bu Muhatap almıyor. Ama Platin yani. İtalya nasıl ya? Dedesi İtalya Ha doğru. Yani. E, tam İtalya'da da ama sorun yaşamıştık. Ama o eskiden de İtalya'da sorun yaşadığımız. <gülüyor> Hay Allah. E, Karısı ne diyeceğe bakmak lazım. <gülüyor> Evet, bayağı ilginç bir durum var. Yalnız bu açıklamalar herhalde ciddiye alınacak mı Türkiye'de bilmiyorum ama gerek UEFA'nın gerekse FIFA'nın daha önceki yaptığı senin de biraz önce söylediğin uygulamalara bakılacak olursa Türkiye içinde bayağı ciddi bazı durumlar olması beklenebilir. Yani UEFA şey acaba hani 58. maddede bir değişiklik yapıp mesela teşebbüs hakikaten puan cezası verilirse belki yani e, hakikaten şikenin ve teşvik döneminin gerçekleşmesi halinde küme düşme cezasını koruyup teşebbüste biraz daha arşetilmiş bir ceza. Belki de orada bir şey demezler mi diye düşünüyorum ama sonra da yani yönetmeliği sadece o kadar değiştirip e, muhtemelen e, işte yaz başına kadar da yaptığının uygulanmasını bekleyecekler. Yani hani belki onun için Türkiye'li Ligi, Süper Lig'in bitmesi beklenilecek. O da Mayısın başı galiba. Nisan sonu. Ee, oradaki o şeyi takip edeceklerdir. Hani değiştirdiniz ama şeyde de uygulayın. Disiplin tedbirlerini de uygulayın. Tabii futbol federasyonu şundan sıkışmış durumda. Yani uluslararası böyle bir baskı var ve üye olduğunuz kurumlar yapıyor baskıyı. Yani görmezden gelemezsiniz. İçeride de şu var. Ee, sizi seçtiren kulüplerin baskısı var bir. Hani e, bir kısmı düşmeyelim baskısı yapıyor. Bir kısmı da yani onlar düşerse futbolun ekonomisi çöker ama muhtemelen zaten bir Türk futbolu bir daralma bekliyor ee, her şartta. Yani önümüzdeki birkaç sezon öyle olacak gibi yani itibarlı birkaç takım büyük takımlar düşerse zaten bu olacaktır. Herhalde televizyon yayın yayıncısı gözden geçirecek geçirilecek. Ee, futbol gelesinde bir düşüş olacak. Ee, Oyuncular ödenecek ücretler muhtemelen düşecektir. Hatta bazı oyuncuların yurt dışına gittiklerini e, benim hani öngörüm biraz böyle. O 800 milyon e, avroya çıktı denilen Türk futbol ekonomisi muhtemelen küçülecek. Evet. E, belki de yani olması gereken şey. Yani böyle bir futbol ekonomisi yok aslında. Çünkü tüm takımlar da zarar ediyorlar. Bütçesi kafa kafaya olan takım yok. Evet bu, da, bu da saçma sapan bir durum zaten. Evet, yani, yani gelir olmadığı halde harcanan bir para söz konusu. Herhalde 8 milyon gelir varsa yılda bir milyar evet. mı mi harcanıyor bu iş? Muhtemelen öyle evet. yani. E, muhtemelen Türk futbol ekonomisi bu düşük vergilere rağmen oyunculara uzarı yılda 3-4 milyon avro net ücret ödeyecek. Şeyde değil, çapta değil. Yani orada bir gariplik var. Belki de onun dengelenmesi dışında şey olur. Uygun olur yani. Ee, yani o oyuncuların bazılarına Avrupa'da sadece bir 15-20 takım bu ücretleri ödeyebilirken... ...Türk evet. Türkiye garip. Peki, bir de bunun dışında konuşmamız gereken bir konu daha vardı. Konuştuk, hatırlamıyorum şimdi. Spor... Ee, şudur aslında yani Türkiye'deki tabii. Hani bir sürü olay var. Ee, Fenerbahçe yeni basketbol salonunu açacaktı. Ceza aldılar. Açılış iptal edildi mesela. Ne diye? bir gariplik bir. Eee Galatasaray'da çıkan olaylar da değil. Hazırlanırlar. Açılışın başka maçı şey kaldı. Bir ama yani haftanın grip olaylarından biri şu. Galatasaray taraftarlarının futbol maçlarının önce evet, evet. buluşup demlendiği Nevizade sokağa girişleri yasaklanmış. Peki bu, ee, bu da e, evet. Hangi yasaya göre malik yani... ya da emniyet karatta kararın şeyi vardı internete doluşuyordu resmi yazının fotoğrafı ya da fotokopisi çekilmiş internete doluşuyordu ee, yani evet hani bu diyecek bir şey bulamıyorum hani şu olsa belki anlayacağım yani bizim size formalı kişileri kabul etmiyor yani o meselesi, yani belki müşterilerini keser geleni düşürür ama ben yapabileceğim bir yani bir sokağa Kamuya açık bir yere. Örnekleri var bunun. Hani İngiltere'de, Publar'da falan formaya girilmez yazısını görüyorsunuz bazı yerlerde. Yani şu şu değil mi yani. İki erkeği almıyor Türkiye'deki birçok şey. Yani Damsız girilmez iki erkeği. İşte bunun bir benzeri gibi uygulamamış. Şimdi kamuya açık sokağa üzerinizde formanız var. Giremezsiniz bu sokağa almıyoruz. Hani bu hani bir aslnda söyleyecek söz bulamıyorum yani Ardından arından başka şey de gelebilir yani Bektaşi fıkralarını filan hatırlatıyor Bekri Mustafa işte sokakta gezerken yakalanıp dövülüyor dördün, olacak belki bu şey bu karardan sonra şimdi tepki olacak sosyal medyada zaten buna tepki çığ gibi büyür ve takımlarında o çekirdek fanatik tahta grupları var yani bunu olay çıkan anlamda fanatik demiyorum ama hani ...tutkulu ve böyle durumlarda takımına... ...destek çıkan e, taraftar... ...şimdi öyle bin kişi biz oraya... eğlenme içmiyor gidiyoruz dese ...ne yapacaksınız? Beş bin polis mi gireceksiniz... ...beyonların sokaklarına ya da özel güven yapabileceği... ...zaten bir şey yok. E, tabii yaparız icabı halinde... <gülüyor> ...engelletelim. Evet. Peki bir şey soracağım... ...bu, bu karar kimin? Ee, valilik mi? Valilik herhalde... ...yani valilik olmadan yani... ...emniyetle ilgili bir kurum ama... Yani şimdi şey unuttum, yazıyı da gördüm. Hani kimin yazdığını unutmuş durum diyeyim. Yani ya İstanbul İnat Müdürlüğü ya da İstanbul Valili. E çünkü biliyorsunuz bu seyirci yönelik kararların şeyi önce neydi işte deflasman seyircisi toplu halde gitsin. Evet. Uygulama yapıldı. Ya e bu son ek karar ne? Gitmesin. Dört lüklerin arasındaki maçlara rakip seyirci alınmayacak. Yani gittikçe kısıtlayan, kısıtlayan, kısıtlayan. Bu, ee, bu en çok, evet, bu şimdi... en çok bizi, beni vurdu yani ben on numaralı formamı giyip gidecektim bu, bu durumda cesaret edemiyorum doğrusu yani. nere Nevizade ya da de Mesela işte, Galatasaray formalılar başka bir sarı formak sarı kırmızı formalı kalsesi spor forması giydim ben gittim sokağa gösterdim ambleminde Evet ya da sarı kırmızı takım ne var işte Lance la, la var Fransa Letçe var Roma var. Roma'sı. Evet Roma var. Hani çok Galatasaray belirgin değil ama evet yanında sarı şeritli bir kırmızı formasını giydim. Buyurun. Hani yani engellemesi karar saçma uygulamasını nasıl olacak? onu da daha da merak ediyorum. Ee, şeyde, tepki olunca da böyle şeylerde yanlış anlaşılmıştı biz öyle demedik diye hemen bir geri adım atılır ya. Evet Burhan ee, Kuzu gibi. <gülüyor> e, Galatasaray'ın ilk Bundan sonraki iç saha maçı, salı günü kupa maçı var ama o çok şey maç değil. Ondan sonraki Cuma galiba lig maçı var. Hani herhalde cumartesi de geldiği için. E, yani 8 gün sonraki e, uygulamayı merak ediyorum. Yani Nebizadır sokakta e, bin kişilik özel güvenlik mi olacak? Yoksa polis memurları mı olacak? Nasıl engellenecek çok merak ediyorum. Ama hani taraftar zaten bu işin hiç hale yani yani. Evet. Ee, bu yönetimde zaten hiçbir katkısı yok Parayı veren de onlar On, üstelik yani Bütün ona, adam ekonomi yaratılmalı İnsan bile sayılmaz şey, e, Bence bitirmek zorundayız Ama evet. e, bu şey yapalım e, Uzun vadede Gelecek hafta mesela spor konuşalım Spor programında ne dersin Efendim olmaz da Allah, yapalım deneriz, <gülüyor> deneriz Peki çok teşekkürler